Helal olanlar, eklu lahmihi minha, hayvanlardan etini yemenin helal oldukları. tezey ve bevli temizdir. Kel ibli deve gibi, ve al inek gibi, ve al vanemi koyun gibi, ve lahmiha ve onun benzerleri gibi. Leanne nebi sallallahu aleyhi ve sellem, çünkü nebi sallallahu aleyhi ve sellem, emaral uraniyine, uranilere emretti. En yelhaku, e, en yelhaku katılmalarını katılmalarını bi ibili sadakati zekat develerine. fe yeşrabu içmeler, içmelerini min ervaliha ve albaniha onun sütünden e, ve bevinden içmelerini emretti e, fedelle ala tuharati bevliha e, bu o, onun bevlinin neca, temiz olduğuna davet etti لِأَنَّنَّنَّجِسَ Çünkü necis olsaydın mı? لِأَنَّنَّنَّجِسَ Çünkü necis لَا يُبَاحُ mübah değildir اَتَّدَاوِي بِهِ Onun ile tedavi mübah değildir وَاشْهُرْ بِهِ ve onu içmek de mübah değildir فَإِنْقِي لَ denilirse اِنَّمَا ancak اُبِيحَ لِدَّرُورَةِ darurat için mübah kılığında denilirse kulna ki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 O fil صحيحه صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مع صحن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يبنى المسجد مسجد بناء المدن ج يصلي في مرابيد مرابيد الغنمي كوي أخباره أخباره أخباره أخباره أخباره أخباره أخباره أخباره أخباره أخباره أخباره أخباره أخباره أخباره أخباره أخباره أخباره أخباره أخباره تَبُولُ فِيْهَا Onda böyle olmaması mümkün değildir. Ve o اُوْ لَا Şüphe yoktur. تَبُولُ fiha. Yani büyükbaş hayvanlar kendi ağıllarına işerler. Yani hani bunda şüphe yoktur. Şimdi hayvan kaldığı ahırında veyahut da ağılında pislik yapmaması mümkün müdür? Değildir. Hatta mesela köyde kalanlar bilirler. ağıllar ve ahırlar sürekli temizlenir. Öyle değil mi? Geceleri veyahut da sabahları niye? Çünkü hayvanlar pisler. O yerler hep pis olduğundan dolayı sabah bir onların altını temiz veya at besleyenler birileri mesela, atların altını temizleme gibi bir şey vardır. Ondan dolayı yani şüphe yoktur ki oraya mutlaka ne yapar? Oraya küçük abdesti yapar. Evet. A'la Şeyhul İslam İbn-i Teymiye, Şeyhul İslam İbn-i Teymiye dedi ki, Al-asru fil ervasi, dışkıda tezellikte asıl olan Al-taharratu temiz olmasıdır. İllâ me ustu siniyemem. Hı. E, i̇stisnalar dışında Müstesna Şimdi normalde bu meseleyle alakalı e, Hayvanların pislikleri Temiz midir, necis midir Meselesiyle alakalı Şimdi şehir hayatı yaşayan bir insan için Bu mesele en önemsiz Meselelerden bir tanesi olabilir Neden? Çünkü e, şehirde böyle bir problemle Karşı karşıya e, değiliz Lakin köyde yaşayan insan için Mesela bunu düşünün Veyahut da evinde Hayvan besleyen şey, caiz olan hayvanları besleyen insanlar için, evcil hayvanları besleyen insanlar için düşünün. Bu ciddi bir mesele. Veya da bunu da bırakın, dağda yaşayan bir Müslümanın durumunu düşünün. Yani adam dağda yaşıyor, hayvanlarla iç içe yaşıyor, yattığı yerde. Yani adam mağarada yaşadığını düşünün adamı. Mecbur kaldı, bir gün mağarada yaşayacak. Hayvanlar da mağaraya giriyorlar, çıkıyorlar. Namaz kılınacak mekan, mahdud diyelim belli. Hayvanlar oraya pisledi, örnek veriyorum bu hayvanların pislediği yerde namaz olur mu? Eğer biz necis dersek namaz olmaz öyle değil mi? Necis değildir dersek namaz olur veya hayvanın pisliği elbisemize bulaştı. Yani bir yerde oturduk, bir kalktık köyde mesela çok olur. Yani koyunun pisliğidir, başka hayvanların pisliğidir, İnsanın elbisesine değer. Bir kalktık baktık tezek mesela en basitinden. Tezeyi biliyorsun yani yakacak olarak kullanılıyor. İnsanlar sürekli bununla iççe içe giriyorlar, sürekli bununla işte hal oluyorlar. Şimdi biz bu necistir dersek bunu satmak da çünkü necisi satmak da haram aynı zamanda öyle değil mi? Etezy adam yaptı satamaz da, enerjisi kullanmak da e, şey e, haram elini sürmemesi lazım kendine sürmemesi lazım. Ne bileyim yani bir, bir çok özellikle öyle bir, o, o şekilde yaşayan e, toplumlarda beraberinde birçok sıkıntı e, geliyor. Şimdi normalde alimlerden bir kısmı e, demişler ki hayvanların pislikleri komple necistir. Yani hayvanların pisliklerinde temiz olan hiç yoktur. Niye? Çünkü demişler ki Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِفَ Peygamber onlara habis olan şeyleri haram kılar. Öyle mi? Şimdi haram kaç çeşit haram vardır? İki çeşit haram vardır. nassın delaleti yönünden iki çeşit haram vardır. Nassın delaleti yönünden. Yani farklı itibarlarla birçok şekilde haramın kısımları ayırabiliriz. Lakin Nas'ın delaleti yönünden iki tür haram vardır. Bir, Nas'ın açıkça bu haramdır dediği. İki, Nas'ın genel kaide koyup da o kaidenin altına girenlerin haram olması. Mesela bir Allah Azze ve Celle der ki اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ Allah size meyteyi ne yapmıştır? Haram kılmıştır der. Buradan Nas açık bir şekilde delalet ediyor. Allah size neyi? Ölüyü haram kılmıştır diye. Bir de Allah Azze ve Celle der ki وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ O peygamber onlara habis olan şeyleri haram kılar. Bak bu açıkça bir şey yok ortada, habis. yani Ne varsa habis olan, pis olan ne varsa bu kaidenin neyine girer? Bu kaidenin altına gider. Tamam mı? Bu alemler demişler ki وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ Hayvanların dışkıları da bu habisin içine dahildir bu habisin içerisine dahil olduğu olduğundan dolayı da demişler. O da nedir? O da haramdır demişler. Şimdi tabii burada hemen e, bu bunlara insan sorduğu zaman her haram olan şey necis midir? Mesela eroin haramdır ama bir bitkidir, haş haştır, haşa dokunmak e, elimizi yıkamayı mı gerektirir? Yani her haram Necis olmayı mı gerektirir beraberinde? Hayır. Yani her necis haram olabilir ama her haram ne değildir? Ama her haram aynı zamanda necis değildir. Bu ayet-i dayanarak hayvanların dışkılarının şey olduğunu söylemişler, necis olduğunu söylemişler. Bir grup alim de demiş ki, yani Peygamber aleyhissalatu vesselam Medine'ye fakir olan bir grup gelmiş. Kur'ani kabilesinden bir grup gelmiş. Bunlar hasta. Medine'ye geldikten sonra Medine'nin havası da bunlara pek yaramamış. Bu adamlar hastalanmışlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunlara demiş ki, gidin şu hani zekat zamanı toplanan develer var ya, onların beslendiği bir yer var. Gidin orada kalın, havası açık bir hava. Hem hava sırayı gelsin, hem de o devenin sildiğinden ve sütünden için e demiş. Devenin sildiğinden ve sütünden için ki şifa bulasınız diye. Adamlar gitmişler, peygamberin dediğini yapmışlar. Ama sonra iyileşince ne yapmışlar? Develeri kesmişler, o sahabeyi de şehit etmişler. Ondan sonra kaçmışlar. Bu e, peygamberimizin tedavi için gönderdiği adamlar. Peki peygamberimiz ne yapmış? Bunların arkasına adam göndermiş. Bunları get etmiş, ellerini, ayaklarını çaprazdan kesmiş. Bunların gözlerine mil çekmiş. Ondan sonra çölün ortasına atmış. Su, su, su diye ölmüşler bu adamlar. Ceza olaraktan adamlara ne yapmış? Adamlara bunu yapmış. Bu kısada çok açık bir şekilde deve etini öyle mi? Yani e, şey deve sidinin temiz olduğu çıkıyor ortaya. Çünkü şayet temiz olmamış olsaydı, onu içmek ve onunla tedavi yapmak ne olmazdı? Onunla tedavi olmak caiz olmazdı. Niye? Çünkü Resulullah bu ümmete haram ile ve necis ile tedavi yapmalarını ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Öyle mi? Peygamberimiz ne yapmıştır? Bu ümmete haram ile veyahut da çünkü Allah benim ümmetime haram kıldığı şeylerde onlar için tedavi kılmamıştır diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. yani ümmet haram olan şeylerle ne yapılmaz, tedavi olamaz Peygamberimiz devenin sidiği ile tedavi emredince buradan anlaşılıyor ki devenin şeyi nedir? devenin sidi temizdir Hakezah Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şeye geldiği zaman ilk defa Medine'ye geldiği zaman henüz mescidi inşa etmeden öncesi sahabeyle beraber nereden namaz kılıyordu? Büyükbaş hayvanların ağıllarında. E büyükbaş hayvanların ağıllarında bunların pislememeleri gibi bir şey mümkün olabilir mi? Bunların pislememeleri gibi bir şey mümkün. Ne olamaz? Olamaz. Şimdi bak buraya kadar dedik ki iki tane görüş var. Tekrardan özetleyelim. Bir, hayvanların hepsinin artığı nedir? Şey hayvanların hepsinin e, dışkısı ister sidik olsun ister bu büyük dışkı olsun. Hepsi necistir diyen görüş. Bunun delili neydi? وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَاِثَ Onlara habis olan şeyleri haram kılar diye. 2. Hayvanları tafsilata giden eti yenenler temizdir, eti yemeyenler necistir diyenler. Bunların delili ne dedik? Birincisi Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın devenin sidiyle insanlara tedavi yaptırması, içirmesi. İkincisi hayvan ağıllar büyük büyükbaş hayvanların ağlığında Peygamber Aleyhissalatu namaz kılması. Şimdi tabi burada bir soru geliyor. Hemen şu soruyu sormamız lazım. Peki hangi delille bunlar eti yenenle eti yenmeyeni birbirinden ayırdılar? Öyle değil mi? Bir konu hakkında nasıl geldi mi? Onun bütün fertlerini kapsar. Ta ki bazı fertlerini ondan istisna eden delil gelinceye kadar Öyle mi? Şimdi büyükbaş hayvanı ağlından namaz kılmış. Devenin sidini içmiş. Mesela e hani bunu ayrıma giden eti yenmeyenlerin şeyi pistir. Dışkısı pistir. Necistir'in delili i̇bn Mesud'un hadisi. Öyle değil mi? İbn-i Mesud'un hadisi neydi? Kim bize hatırlatacak? Hani Peygamber aleyhissalatü vesselam zahalet almak için gidiyordu. İbn-i Mesud'a diyor ki bana üç tane taş getir. Öyle değil mi? Peygamber aleyhissalatü vesselam üç tane taş getiriyor. İbn-i Mesud'da iki tane taş, bir tane hayvan dışkısı getiriyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam taşları aldı. dışkı getiriyor. Bu necistir? Tamam. Peki o hayvanın cinsi ney? Mesela eti yenen hayvanlardansa birinci grubun delilleri hepsi düşer. İkinci yani bu zik şu anda zikretmiş olduğumuz grubun delili düşer. Bir rivayette İbn-i Huzeymen'in rivayetinde bunun eşeğin yani himarın şey olduğunu, merkebin e dışkısı olduğunu söylüyor, tamam mı? E eşek de eti yenmiyor, biliyorsun yani daha doğrusu önceden yeniyordu, sonradan Peygamber aleyhissalatu vesselam nida ettirerekten bunun etine haram olduğunu e insanlara bildirdi. Aa, biz buradan anlıyoruz ki peygamberimizin eti yenmeyen bir hayvanın dışkısını atıp bu pistir demesi biz buradan anlıyoruz ki nedir? Biz buradan şunu anlıyoruz, eti yenen hayvanların dışkısı temizdir, eti yenmeyen hayvanların dışkısı nedir? Dışkısı necistir. Anlaşıldı mı buraya kadar? Anlaşılmayan bir şey, özetleyelim mi tekrardan? Anlaşıldı Tamam. Yani iki tane görüş var. Bir, Hayvanların hepsinin şeyleri necistir. Hayvanların hepsinin dışkıları necistir. Neden dolayı? Çünkü وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَةِ demiş. Bu genelde İmam Şafii ile Hanefilerin görüşüdür. Bir de ne var demiştik? Bir de dedi ki ayrıma gidenler var. Eti yenen hayvanların dışkısı temizdir. Eti yenmeyen hayvanların dışkısı necistir diyenler var. Bunların delilleri de ne? Kur'anî kıssası. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayvan ağıllarında namaz kılması kısası. bir de İbni Mesud'un üç tane taş meselesi daha önce ne yapmıştı daha önce geçmişti zaten tamam mesela hatta yani böyle size tuhaf gelir bu necis diyenlerin fıkıh kitaplarında mesela Şafiilerin fıkıh kitaplarında yakılan tezekten çıkan dumanın hükmü tartışılmış yani hani tezek necizse eğer o zaman bundan çıkan duman hani bu duman elbiseye geliyor ki şehirin her tarafına yayılıyor. Bu her tarafı necis yapar mı? Yapmaz mı? Vesaire. Yani bayağı bir tartışılmış. Niye? Çünkü bizim hayatımızda olmadığı için biraz bize uzak gibi görünse de ama yaşayan insanlar için bu ciddi meselelerden bir tanesi. Evet. Musuuru mayu ukuru mayu tenul lahmuhu cismaninin artı tahirun tenizdir. O kozafı yetin. O kalan şeydir ve şarabı içeceğinden ve kalan şeydir ve suurul harrati kedinin artığı تاهيوم, temizdir ebi katedete fil harrati ebi katedinin kedi hakkındaki hadisinden dolayı ale dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki o değildir bir necis, necis değildir muhakkak ki o sizin üzerinize e, çok dolanır sizin üzerinize çok dolanır çok tavuafati, joo, on ollut. Raverut turmizio, onu raviset turmizdin ja ei ollut, onu toisinkin evin ne demek Köleler, öyle değil mi? Min khidemil beyti, beytin evin hizmetçilerinden. diyor onlar ki yetuhhune ala ehlihi, evin ehlinin üzerine tavaf edeler. Tavaf etmekten kast ne burada? Yani sürekli dönerler evin içinde Mesela evin hizmetçisini düşün, o odadan o odaya, o odadan o odaya. Sürekli ne yapar? Sürekli evin içerisinde döner. Demiş, lilkhidmeti ne için? Hizmetten dolayı. Evet veli adami taharuzi taharuzi taharuzi minha on sakınmanın be... mümkün olmamasından dolayı veli adami taharru sakınmanın olmamasından dolayı fe fi zalike bu konuda rafun lil uh, harici uh, uh, ve meshaketi sekenti ve meshaketi kaldırmak vardır yani hani kediden sakınmak mümkün olmadığından dolayı öyle mi kedinin artığının necis kılınmamasında ne vardır? Sıkıntıyı kaldırmak ve meşakkatı kaldırmak vardır. Wal hak wal hak wal hak bazı alimler ilhak etti dahil etti ilharatiki diye mekana dunaha fi halikati onun dışındaki yaratıklardan e, yaratılanlardan min tayrin ve gayrih e, kuş ve mezelleri gibi ve husruhu tahir onun artığı da temizdir vesu lil e, kedinin arttığı gibi bir cami tavafi e, tavf tavaf cami ile ne demek yani buradaki bir cama bir cami et bi tavafi yani tavaf illetine tamam hani diğer hayvanlar da e, evin içinde çok gezdikleri için ve onlardan sakınmak da mümkün olmadığından dolayı ona bu konuda benzeyen yani tavaf konusunda kedi gibi olan hayvanları da neye dahil etti Kedi gibi olan hayvanları da kediye dahil ettiği bir cami ettawafi yani ikisinin arasını toplayan şey nedir? Onu buna dahil ederken ikisinin arasını toplayan o cami olan şey tavaftır. Hı hı. Hı Kedinin dışında hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Mimma لَا يُؤْكَلُوا لَحْمُهُ Eti yenmeyenlerden, kedinin dışında olan ve ona ilhak edilenler. فَرَوْثُهُ O'nun dışkısı ve بَوْلُهُ O'nun sidi'i ve su'uruhu O'nun artığı necisun. Necistir. Tamam Şimdi normalde hayvanların artıklarından kasıt ne? Yani hayvan artığı dediğimizde veya su'ur dediğimizde bundan kastedilen şey ne? Mesela diyelim ki bir hayvan geldi bir kaptan içti. O kapta arta kalan ne diyoruz? Hayvana artı suur yani fıkıh kitaplarındaki suur denilen şey bu. Hayvanın bir kaba ağzını sokup ondan içtikten veyahut da yedikten sonra o kapta ondan arta kalan şeye suur deniliyor. Şimdi normalde yine aynı mesele yani belki hani hayvanla işi olmayan insan için bu çok önemli bir mesele olmayabilir. Ama hayvan besleyen bu da köyde yaşayan insan için hani hayvanın ağzını soktuğu şey çok önemli çünkü hayvanın ağzına girmediği şey yok. yani. Kedi gelir ağzını peynire sokar, süte sokar bilmem yağa sokar, ee, fare gelir mesela fa yine gelecek olan baplardan bir tanesi necislerle <gülüyor> alakalı fare yani şeyin içine girerse ne olur? Şimdi bizim için bu bir şey ifade etmiyor olabilir yani apartmanda fare olmaz. Ama köylü için öyle değil buğdayın içinde fare var, yağın içinde fare var, her şeyin içinde e fare var. Ondan dolayı bu hayvanların artıkları meselesi o tip insanlar için yine çok önemli olan e meselelerden bir tanesi. Şimdi bazı alimler demişler ki hayvanların artıkları komple nedir? Hayvanların artıkları komple e, şeydir, e, temizdir. Yani bütün hayvanların artığı hepsi temizdir demişler. Bunların dayanakı ne? Bunların dayanakı bu kedi hadisi. İnna hamine tabaafine alaikum wa Demişler ki kedinin artıkı necisse, kedin eti yenmiyor. Zaten önce şunu ispat etmişler. Eti yeden hayvanların artığı neci, şey temiz. Neden dolayı etiyenin hayvanların artık temiz? Bir tanesi mesela o konunun başta da zikrettiğimiz peygamberimiz Mina'da bize hutbe veriyordu. O devesinin üzerindeydi ve devesinin salyaları da benim omuzuma akıyordu diye. Yani hayvanın etiyenin hayvanın ağzından çıkan şeyin temiz olduğuna dair birinci delilleri bu. İkinci delilleri ne? İkinci delilleri kullaten şey kullaten hadisi. Kullaten hadisinin şeyi ne? Kullaten hadisinin aslı ne? Sahabe soruyor ya ne soranlatıyor? Hani çölde bazen su olur ve o suyun etrafında da parçalayıcı hayvanlar e, olur diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ma? Peygamberimiz de diyor ki, iza kan alma u kulle lem yamil Su iki kulle miktarında olduğu zaman pislik taşımaz diyor. Buradan ne anlaşılıyor? Su iki kulle olmazsa parçalayıcı hayvanların şeyi nedir? Parçalayıcı hayvanların artığı necistir. Yani su eğer iki kulle olmazsa O zaman parçalayıcı olmayan yani eti yenen hayvanların artığı da temizdir e, mantığı çıkar. Yani buradan yola çıkarak demişler ki eti yenen hayvanların şey nedir? Eti yenen hayvanların e, artığı temizdir. Ağızlarını sokmuş oldukları kap temizdir. Lakin eti yemeyen hayvanlara gelince ihtilaf burada var. Bazı alimler yine Kullate'nin hadisini alarak demişler ki Kullate'nin hadisi açıktır ki sahabenin yanında parçalayıcı hayvanların. Yani eti yenmeyen hayvanların artığı necisti. Bundan dolayı çölde etrafında parçalayıcı hayvanların gezdiği suyun hükmünü peygamberimize sordular. Peygamberimiz de dedi ki su iki kulle olursa necaseti taşımaz. Demek ki su iki kulle olmamış olsaydı o parçalayıcı hayvanların ağzı o suyu ne yapmış olacaktı? O suyu necis kılmış olacaktı demişler. Ondan dolayı ne yapmışlar? Ondan dolayı ayrıma gitmişler. Demişler ki su e, hayvanların artığında eti yenen hayvanların artığı temizdir. Eti yemeyen hayvanların artığı nedir? Eti yemeyen hayvanların artığı necis'tir demişler. Bazı alimler de demişler ki eti yenenler ki tamam temizdir. Eti yemeyenler de temizdir. Niye? Çünkü kedi hadisi var demişler. Yani eğer kedinin artığı temizse o zaman kedinin dışında kalan bütün eti yemeyen kedi eti yeniyor mu? Yenmiyor kedinin dışında kalan bütün eti yemeyen hayvanlar da nedir? Artıkları temizdir. Peki bu doğru bir görüş müdür? Veya bu kıyas. Sonuçta bu bir kıyastır. Öyle değil mi? Yani eti yemeyen diğer hayvanları eti yemeyen kedinin hükmüne ne yapmaktır? Kıyas etmektir. Peki bu doğru bir kıyas mıdır? Niye? Mesela köpek de var ama köpeğin Yok o konuda nas var, O ayrı. Köpeğin dışındaki hayvanlar. Köpekten nas var? Yani köpeğin artığının temiz olduğunu kimse söylemiyor. Burada illet olarak yani peygamberin aramızda çok dolaşıyor demesi. Burada peygamber aleyhissalatu vesselam neden dolayı kedinin artığının temiz olduğunu bize zaten belirtmiş. Yani illeti bizzat peygamberimiz aleyhissalatu vesselam tarafından mansus, nas kılınmış olan bir illet. Ondan dolayı ancak bu illete dahil olanlar bu hadisin üzerine kıyas edilebilirler. Yani ne? Aynı kedi gibi Evlerde çokça gezen, ağzını yiyeceklerin ve içeceklerin içine sokan ve ondan sakınmanın da mümkün olmadığı hayvanlar. Ne gibi? Mesela muhabbet kuşu gibi. Tamam Yani bu şekil böyle hani evin içinde beslenip de ondan sakınmanın mümkün olmadığı ve evin içinde dolanan işte ağzını suya şuraya buraya sokan hayvanlar gibi mesela. Veyahut da benzer buna benzer başka hayvanlar artık her neyse. Ama ortadaki illetin ne olması lazım? İlletin bir olması lazım. Sadece köpek bu illete dahil edilemez, hani köpek dediğim evde bir köpek var, bekçi köpek, o da ağzını her şeyin içine sokuyor. Neden? Çünkü hakkında nas olan bir şeyde kıyas olmaz, öyle değil mi? Zaten kıyas yapabilmemiz için nas olmaması lazım. Nas'ın açık, Nas'ın olduğu yerde kitap ve sünnetten veya icmanın olduğu yerde kıyas yapılır mı? Yapılmaz. Bunlar olmayacak ki biz kıyas, hüküme ihtiyacımız olacak. Kitap ve sünnetten açık bir nas olmayacak ki biz ne yapabilirim? Biz kıyas yapabilirim. O zaman bu saydıklarımızın içinde en râcih olan görüş hangisi? En râcih olan görüş şu. Eti yenen hayvanlarla eti yenmeyen hayvanların hükmü birbirinden ayrıdır. Eti yenen hayvanların artığı temizdir, öyle mi? Eti yenmeyen hayvanların artığı nedir? Necistir. Bu hayvanlardan istisna kılınan kedi ise özel bir sebepten dolayı istisna kılınmıştır. O özel sebepte nedir? O özel sebep de evin içinde çokça gezmesi ve ondan sakınmanın mümkün olmaması, meşakkatı kaldırmak için e, kedinin artığı ne yapılmıştır? Temiz, kılınmıştır. Anlaşıldı? Evet. Eyühal Ey müslüman! Aleyke sana gereklidir, senin üzerine gereklidir. En tehtemme bittaharati zahiran ve batihan. Zahiri ve batini temizliğe önem göstermen senin üzerine gereklidir. Batinen, e, batini temizlik bittewhidi vel ikhlasi lillahi al ve ameli amelde ve sözde Allah Azze ihlas ikhlas ve tevhitle gerçekleşir. Ve vahiran bit tahareti, zahiri temizlik ise temizlikle, minel hadesi abdestsizlikten, vel encesi, necasetlerden temizlikle gerçekleşir. Hmm. Fe inne dinena, muhakkak bizim dinimiz, dinu t tahareti, vel nezafeti, vel temizlik dinidir. Minel aqzari, el hissiyeti, vel maaneviyeti, maanevi ve hissi, Temizlik değildir. Müslüman muslimu nezihun temizdir. Mulazimin sürekli temizlikle beraberdir. Yani sürekli temizliğe mülazimdir. Her hal her halükarda temizliğe. Ve kale sallallahu aleyhi ve sellem tahuru şatrul iman. Temizlik imanın yarısıdır yani. buyurmuştur. Hmm. E, fe alayke ya abdallah ay Allah'ın kulu sana senin üzerine gerektir bir iktimami bir tahareti e, temizliğe önem göstermen e, senin üzerine gereklidir wal <gülüyor> ibtiadi anil anjasi necasetlerden uzaklaşmak senin üzerine gerektir fakat asbara resulullah sallallahu sellem, resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi ki enne muakkaki amat azab el kabr min el bol kabir azabının çoğu geneli bevildendir. Hine me la yeteharrazu minhu al insanu insanın bundan dolayı insanın ondan sakınması gerekir mi? Hine me la yeteharrazu minhu al insanu yani <gülüyor> <gülüyor> diyor ki peygamberimiz haber verdi aleyhissalatu vesselam <gülüyor> Dedi ki, enne ammeta azaabil qabri minel beulil. Kabir azabının birçoğu e, sidiktendir, beul'dendir. Hine ma la yateharradu minhu linsanu. Insan ondan sakınmadığı zaman. Yani ne zaman ki insan beul'den sakınmaz, o zaman o beul, yani üzerine sıçrayan, ondan sakınmadığı beul, insan için nedir? Kabir azabının birçoğunun sebebidir, evet. Ei, jos asialtta on jäänyt sanaan, ederse asialttaan, ila sinun on tehtävä Senin üzerine pian. olduğu miktarca onu temizlemene sanaan, başla et. Et. E, e, temiz sinun Namasiyyemaa özellikle innemaa turidu salate namaz için namaz esnasında. Namazı istediğin zaman, yani Namazı. namaz kılmayı istediğin zaman özellikle o zaman hemen acele et temizlemme. Fetefakkat haleke min ciheti tahareti, tahareti yönünden senin halin tefakkat. Araştır, teftiş et. Yani ki bir halini teftiş et hele temiz misin değil misin? Ve innemaa turidu edukhuli fil mescidi. Turidu edukhule girmeyi istediğin zaman fil mescidi mescide girmek istediğin zaman yine ne yap? tefakkat yani kendi halini bir teftiş et فَنْزُرْ فِيْنَ عَلَيْكَ ayakkabılarına bir bak fein وَجَتَّ فِيهِمَا اَذَنْ eğer o ayakkabılarında bir eziyet görürsen yani mesela yolda hani bir necaset bulaşmıştır pislik bulaşmıştır فَمْسَحْهُمَا <gülüyor> onları sür وَنَقِهِمَا <gülüyor> ve onları temizle yani yere sür, toprağa sür ve onları temizle ولا تدخل بهما انlarla girme yani o necis ayakkabılarla girme au tudkhinhuma veya onları girdirme yani ya ayağında ayakkabı varken onlarla girme ya da o ayakkabıyı eline alıp o necis ayakkabıyı mescide sokma ve fihi menecasetun o ikisinden necaset varken wa faqallaahu aljamee'a Allah herkesi muvaffak kılsın lima yuhibbuhu sevdiğine ve yerdahu ve razu olduğuna min el kavli amali Kavulden ve amelden, sözden ve amelden razı olup sevdiğine Allah herkesi ne yapsın? Allah herkesi muvaffak kılsın. Şimdi normalde e, hani genel olarak halkın arasında da e, yaygındır. Mesela hep der ya, İslam dini temizlik e, dinidir diye. Aslında bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi. Yani tuhuru Şatrul iman. Temizlik nedir? Temizlik imanın yarısıdır. Niye? Çünkü biz ehli sünnetin yanında, İnsanın zahiri ile batını arasında bir telazum vardır. Yani insanın zahiri ile batını arasında bir ne vardır? Bir ilişki vardır, kopmaz bir bak vardır. Bir insanın içi temizse, yani o İslam'ın temizliği insanın içine oturmuşsa, aynı zamanda insanın dışı da ne olacaktır? Aynı zamanda insanın dışı da temiz olacaktır. Hatta mesela normalde belki bu bir kültürel şey olarak oturmuş ama, yani bu toplum, Türkiye toplumu diyelim, İslam'ın asıl sahiplerinde İslam ülkelerindeki asıl insanlardan çok çok daha temizler. Yani mesela normal işte bir e, Arap ülkelerine gittiğiniz zaman özellikle yani insan şok oluyor. Çünkü yani kirli demek çok adamlara ciddi manada iltifat. Çünkü adamlar kirli falan değiller. Yani böyle pislik içerisinde yaşıyorlar. Hani evleri, mesela ayakkabıyla bir Müslüman ayakkabıyla evine girer mi? Hani sokakta yürüdüğü şeyle adam ayakkabıyla mesela geliyor evine giriyor. Mısır'da örneğin Nereden kalmış bu kültür? İngilizlerden kalmış mesela. Ondan sonra e, ne bileyim, bu camilere gittiğiniz zaman mesela çok ilginç bir şey işte görürsünüz camilerde. E, camilerin içinde şey var, bu işte WC var, lavabo var camilerin içerisinde. Şimdi o camiden, bizim buradaki gibi mesela şöyle değil. Hani ayakkabıyla işte gidiyorsun, caminin içine giriyorsun caminin avlusunda bizim burada şey var diyelim e, lavabolar var. Gidiyorsun işte orada ihtiyacını gideriyorsun. Sonra çıkıyorsun abdest alıyorsun. Sonra hani e, şey yapıyorsun ya, o ayakkabıyla tekrardan geliyorsun ayakkabını bir yere koyup caminin içerisine giriyorsun. Orada öyle değil. Adam geliyor ayakkabısını çıkarıyor oraya bırakıyor. O avluda yürüyor. şey e, Lavaboya yürüyor mesela. Yani yüzde doksan böyle ha. yani yüzde doksanı bu şekilde. Tabi böyle hani şeyler koymuşlar ama hani bazı böyle bu ne diyorlar onlara bu şu anda evlerde de oluyor ya su insanın ayağı ıslanmasın falan diye böyle plastik plastik kalın şeyler var. Onlardan ismini bilmiyorum. Onlardan var ama tabi bir tanesi şarkla bir tanesi gardta yani uçmuş kimsenin düzeltme gibi bir derdi de yok. Adam o ayaklarla gidiyor. Mesela giriyor ihtiyacını gideriyor. O necis olan yere basıyor. O ayakla tekrar gelip caminin içine giriyor. Yani o arada da yürüyor tabi bir de Tabi o yürüdüğü ara millet ayakkabıyla gezen de var ha. Yani camiye öyle gelip avluda oturan, giden gelen dışarıdan ayakkabıyla giren de var. O ıslak ayakla, o işte vecenin olduğu yerdeki o sular, o artıklar, o oralara basıyor. Aynı ayakla hiçbir şey giymeden tekrar. Ta mesela bizim bize en yakın mıntıkadaki camide lava, o lava boyla e, caminin arasında en azından adam bir yüz adım atması lazım yani. Hani büyük bir camiydi mesela. Düşün o arada yani o teravih zamanı özellikle Ramazanda o yani böyle hiç gör yani görmemek gereken bir şey e, manzara ondan dolayı şey mesela bazı e, bir teyze gelmişti oraya. E, düşün camiye cami yani bu başka bir yerde camide namaz kılmaya midesi kaldırmıyordu yani diyormuş ki yani niye gelmiyorsun camiye? Hani başka bir sebepten dolayı değil yani uzun namaz kılıyorlar vesaire falan değil yani. Ben diyorum ki yere koyduğum zaman hani kakıp tekrardan şeyimi yüzümü yıkama isteği doğuyor bende. O kadar her şeyden sonra, secdeden sonra böyle bir elinize alnınıza sürmek zorunda kalıyorsunuz. Taş, çakıl, pislik, toz, tüy, kıl <gülüyor> ne varsa insanın alnına şey yapıyor, yapışıyor. Şimdi anlatmak istediğim şey şu. Belki asıl temiz olması gereken insanlar onlar. Neden? Çünkü İslam risaletin asıl dilini anlıyorlar. Yani onlar direkt Kur'an ve sünnetle direkt muhataplar. Hani bizim toplumumuz gibi bir tercüman aracılığıyla anlamıyorlar e, kitabı ve sünneti ama maalesef farklı ülkelerin oralara şey yapmasıyla, oralara işte ne diyorlar, e, istimar etmesiyle orada bir kültür bırakmışlar. Mesela İngilizler orada bir kültür e, bırakmışlar. Ondan dolayı bu toplumda aslında kültür ve örfen olan şey İslam'da olan şey. Yani Müslümanın zahiren temiz olması, necasetlerden uzak e, durması ve özellikle mesela Peygamber aleyhissalatü vesselamın Necaset ihtimali olan yerler için sizden biri mescide geldiği zaman ayakkabılarına baksın. Şayet ayakkabılarında eziyet verici bir şey varsa yani necaset olan bir şey varsa o ayakkabılarını toprağına yapsın, o ayakkabılarını toprağa sürsün diyor. Bu da bize neyi gösterir? Necaset ihtimali olan yerlerde kişinin kendini ne etmesin namazdan önce veya temiz bir mahalle girdiği zaman kendini şöyle vesveseye kapılmayacak şekilde vesveseye düşmeyecek şekilde kendini şöyle bir tefakkut etmesi bir araştırması nedir bir araştırması iyidir bu da peygamber aleyhisselatü vesamet neydir tavsiy yesidir evet buraya kadar anlaşılmayan veya sormak istediğimiz bir şey var mı var mı yok ha dedi ki meselesinde mesela. Hı. Mesela bir tane salgın hastalığından dolayı ipek mi yiyordu altın mı? Hatırlattı i̇pek. O o nasıl nasıl? Şimdi normalde İbni Abbas'tan bir tane söz var. Allahu alem yani yanlış hatırlamıyorsam Ebu Davud'da geçiyor. Peygamber saf olan ipeyi yasakladı diyor. Yani saf komple <gülüyor> şey yasakladı. İpeği inma neha anil hariril <gülüyor> musammati mi? Allahu alem. Yani tam metnini tam hatırlamıyorum. Böyle bir lafız var. <gülüyor> Peygamberimiz Hazreti Ömer'in ne diyor ki iki parmak veyahut da iki parmaktan fazla, işte üç parmak, dört parmak gibi bir şeye müsaade etti. Hani müsaade ettiği saf ipek değil. Hani içerisinde üç dört parmak ipek olan bir şey. O bir hastalık var, kaşıntı, vücutları kaşınıyor şeylerin, sahabelerin. Allah'u alem Zübeyr bir de Abdurrahman i̇bn Avf için yanlış hatırlamıyorsam Peygamberimiz müsaade ediyor ama bu full şey değil yani, tam ipek değil hani belli miktarda Peygamber aleyhisselatü Vesselam a müsaade etmiş olduğu şey belli miktarda Peygamber aleyhisselatü Vesselam müsaade etmiş olduğu ipek tamam yani racih olan görüş de o ipeğin azının değil yani yarıdan fazla nispetinin çoğunun ipek olduğu şeyler haram tamam saf ipek demiş olduğumuz veyahut da bazı alimlere göre yarıdan fazlasının ipek olduğu şeyler haram. Oradan müsaade edilen ise iki parmak veya iki parmaktan fazlası. Tamam? Başka? Peki bu her pis olan şey haram mıdır? Yani şey var. Her pis olan şey haram mıdır? Yani, yani ayete, her necis mi? Ayet göre hani dedik ya onlara... Tabi ama şöyle bir şey var. Şimdi orada bu habisi kim belir diyecek. Yani bu da bir mesele. Şimdi diyelim ki bize göre pis olan bir şey yani Avrupalıya göre pis değil. Avrupalıya göre pis olan bir şey Araba göre pis değil. Mesela Araba göre pis olan bir şey Hindu'ya göre pis değil. Yani bu habis şeyini kim belirleyecek? Burada da zaten bir şey var, bir ihtilaf var. Allah alem bunun içerisinde en racih olan, yani bu dilin kendisiyle inmiş olduğu Arap lugati, Arap lugati ve Arap kavmine göre o dönem için, bu dönem için de değil. Yani şu anki Arapların örfü için değil. O dönemin örfünde pis olan şey neydi ise, o pis tanımına giren şey de neydi ise haram olan şey budur. Çünkü yoksa şu anda böyle bir şey desek her kavme göre pis olan başka bir kavme göre pis Bilir. O zaman da şöyle bir şey çıkar bunlara göre haram bunlara göre helal gibi bir şey çıkar ortaya mantık çıkar ortaya. Bu da olmaz zaten. Tamam? Başka? kuşlar mesela her kuş dahil Artı temiz Normalde mesela diyelim ki evcil kuşlar buna dahil olabilir. Bunun dışında eti yenenler, işte bu etini yediğimiz işte ne de serçedir, güvercindir vesaire. Bu tip hayvanlar her şey olabilir, e temiz olabilir. Bunun dışında mesela kartal, <gülüyor> yani eti yemiyor, şahin mesela, işte bab, ne diyorlar, e baykuş mesela, bunların ikincisi ne olur artıklar? Tamam, eti yemiyorlar. Başka var mı sorusu? Yok mu? Tamam. Vâkır ve dâwâne, hamdülillah, elhamdülillah.